Kut Suresi. Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. An Islam. Ita İmen eynetu tum men rahim Eliflamra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan hakim ve habir tarafından gönderilmiştir. <gülüyor> Bundan maksat Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. gerçek şu ki ben sizi cennette müjdelemek ve cehennemle uyarmak için onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum. <gülüyor> maksat da şudur. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat, imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım. Zaten hepinizin toptan döneceği yer, O'nun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir. <gülüyor> edin, işin farkına varın. O kafirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi, Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir. yüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. <gülüyor> odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması, sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara, öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden belli bir büyüden başka bir şey değil derler <gülüyor> şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek bu azabı alıkoyan sebep nedir derler iyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur <gülüyor> insana tarafımızdan bir rahmet tattırır sonra o nimeti geri alırsak o son derece ümitsiz son derece nankör olur <gülüyor> Fakat başına gelen bir dertten sonra, kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar, bir daha gelmemek üzere bitti gitti, der. Sevinir, övünür, durur. ve <gülüyor> salihâ. Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mafiret ve pek büyük bir mükafat vardır. Ben Senin de muhatap olduğun imtihan icabı, ey Resulüm. o müşriklerin, ona bir hazine indirilse ya, veya beraberinde bir melek gelse ya, demelerinden ötürü, belki de göğsün daralarak, sana vah yolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma, zira sen sadece uyaran bir ehçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır. <gülüyor> Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer on sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. <gülüyor> Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup Müslüman oluyorsunuz değil mi? Ben... Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz. <Gülüyor> kat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. bir tarafından gönderilen kesin deliyle, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin deliyle dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi cümleyi onu reddederse bilsin ki varacağı yer ateştir bunda hiç şüphen olmasın çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir fakat insanların çoğu buna iman etmezler <gülüyor> una durduğu bir yalana Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir, diyeceklerdir. <gülüyor> zalimler ki, insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. Ule! Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp, Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı. Kulâikellebîne <gülüyor> khasirûl İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır. <Sessizlik> Hiç şüphe yok ki ahirette. En büyük şırana uğrayanlar bunlardır. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse, cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki cümlenin durumu tıpkı ama ve sağır kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? <gülüyor> Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik, şunu ilan etsin diye. Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. <Sessizlik> Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. Ben... Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın, bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri, bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz." dediler. <Gülüyor> Cevap verdi. Ey benim halkım, düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye kesin deliyle dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz. Ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? ويا halkım. Bu tebliğimden ötürü, sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan, yalnız Allah Teala'dır. Ben, o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar, Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben, sizin, Cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. halkım ben onları kovacak olsam Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir kim bana yardım edebilir artık bir düşünmez misiniz <gülüyor> Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben bir meleğim, demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah, onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde, ben elbette zalimlerden olurum. Ey Nuh! dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de haydi ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Oleyim. Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir. Ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. O Allah sizin helakenizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip, iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar de ki eğer uydurdumsa günahı bana aittir ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim <gülüyor> şöyle vah yolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de. <Gülüyor> Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. <gülüyor> Yapıyor. Halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler, onunla alay ediyorlardı. Nuh da, siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız, elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. <Gülüyor> rüva edecek azabın kime gelip çatacağını ayrıca ahiretteki daimi azabında kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. Ay. Heyet emrimiz gelip de, ten nur kaynadığı zaman, Nuh'a dedik ki, Her hayvan türünden, erkekli dişili ikişer eş ile, haklarında helak hükmü verilmiş olanlara hariç olmak üzere, aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. وقالوا كهو فيها بسم dedi ki benim gemiye onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır gerçekten rabbim gafurdur rahimdir affı rahmet ve ihsanı pek boldur vahiyte <gülüyor> ciri Onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh biraz ötede olan oğluna, evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kafirlerle beraber kalma diye seslendi. O <gülüyor> sudan koruyacak bir daha sığınırım dedi. Nuh ise bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur. Derdemez birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. <gülüyor> Safirler boyluktan sonra yerle göğe, ey yer, suyunu yut ve sen, ey gök, suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi. <Sessizlik> hitap edip, Ya Rabbi, dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi. Öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. Aa! Rabbi dedi hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım Eğer beni affetmez bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum Bile Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan Mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller için de niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. <Gülüyor> İşte bunlar, gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkârlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüpen olmasın ki hayırlı akibet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. <Gülüyor> Kavmine'de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz, şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ya kavmin. halkım. Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz? <Gülüyor> Hakım. Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin. dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. İnnenku <gülüyor> Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, Ben sizin Allah'a şerif koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. <Gülüyor> Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. <Gülüyor> sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. çevirirseniz ben müsteriğim zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz muhakkak ki rabbim her şeyi denetlemektedir <gülüyor> Azaba dair emrimiz gelince, kurt ve beraberinde olan müminleri tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık. <gülüyor> İşte ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hak'ka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. <gülüyor> dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti, o hudun kavmi Ad. <gülüyor> Şemud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin, ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde, ondan mağfiret dileyin. Yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim, kullarına çok yakın, ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. Salih dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bize atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz. O ne? Salih, ey benim halkım, dedi, şimdi söyleyin bakayım, şayet ben, Rabbimden gelen kesin deliyle dayanıyorsam, ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp, Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz, olsa olsa ziyanımı aktırırsınız. What? Yeah. Ey halkım işte size mucize olarak Allah'ın devesi bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın yesin içsin sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırı verir <gülüyor> Fakat halk, o deveyi tepeleyince, salih onlara, yurdunuzda üç günlük bir ömrünüz kaldı, sonra helak olacaksınız, işte hilafı olmayan kesin söz, dedi. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, salihi ve beraberindeki müminleri, azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin, kavi ve azizdir, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Zulmedenleri ise, o korkunç ses tutuverdi de, diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet, inkar etti Rabbini semut milleti. Evet, işte onun için defolup gitti semut milleti. <gülüyor> Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp, onu müjdelemek üzere, selam sana dediler. O da, size de selam deyip, çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış, körpe bir dana getirip ikram etti. Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. Allah! Bu sırada hanımı da, hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince, korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona, İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik. İbrahim'in hanımı ay dedi ben bir koca karı kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey Ehribeyt! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi. Hemen tuttu Lut'un halka hakkında bizimle mücadeleye başladı. <Gülüyor> Çünkü İbrahim çok yumuşa koyulu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. getsen bu işten işte Rabbinin helak emri gelip çattı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor <gülüyor> Elçilerimiz Luta gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. <Gülüyor> Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüşvai etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? Şöyle dediler... ''Sen de pek iyi bilirsin ki, senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekâlâ biliyorsun.'' Keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. Melekler, Luh dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse, gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüsvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi? <Gülüyor> azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş <gülüyor> Enin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir. Diyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. Bayağı. ey halkım ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim. <gülüyor> Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi, Yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı, Senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, Amma da akıllı, uslu bir adamsın ha. <gülüyor> Ey halkım dedi, ya ben, Rabbimden gelen, açık deliyle dayanıyorsam, ve o, kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki, istediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir, muvaffak olmam sadece, Allah'ın yardımıyla olur. Onun için ben de yalnız O'na dayanıyorum. O'na yöneliyorum. <gülüyor> Ey halkım, bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının, Yahut Lut halkının veya Yahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketlerine ibret alın. Of. تغفروا ربكم ثم توبون Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip O'na sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir ve duttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever. KALUN YA SUAİBU ise şu dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin üç beş kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. <gülüyor> Ey milletim demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? verdiniz ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir <gülüyor> Oh. Milletim. Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. <Gülüyor> Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. <gülüyor> sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti. <gülüyor> Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile. Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. Ya Kordûmû Kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir. Bu dünyada da, kıyamet gününde de, peşlerindeki destek, lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek. Ver. İşte sana bildirdiğimiz bu haberler helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. biz onlara zulmetmedik asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler rabbinin azap emri gelince Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı <Sessizlik> halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çatması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çatması pek acı pek çetindir. <Gülüyor> anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır o gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır o gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. <gülüyor> Bedbahalar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp, canları çıkasıya feria edilecekler. <Sessizlik> Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır çünkü Rabbin dilediğini yapar <gülüyor> su olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan biri ihsan içinde olacaklardır. O müşriklerin taktikleri şeylerin kendilerini ne feci sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstahakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz. <gülüyor> فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينه وإن Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi, onun hakkında da ihtilaf edip, kimi iman, kimi inkâr etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, Elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir. <gülüyor> Hiç şüphe yok ki, Rabbin, herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır. se ey resulüm sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et aşırı gitmeyin çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir <Gülüyor> Ve sakın zulmedenlere meyletmeyin sempati duymayın yoksa size ateş dokunur aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur sonra ondan da yardım görmezsiniz <gülüyor> Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır. <gülüyor> Sabret. Zira Allah iyi davrananların mükafatını zayi etmez. <Gülüyor> Sizden önceki nesillerde, dünyada fesat ve düzensizliği men edecek, böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden, görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zanimler ise, içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar, suçlu kimselerdir. Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, Haksız yere asla helak etmez. <Gülüyor> Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. <Sessizlik> لأن لأن Ve işte böylece İhtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. <gülüyor> Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de, sana hak ve gerçek müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. <gülüyor> İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız. <gülüyor> Gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. Vali! Beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et. Yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.